Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mürselin. Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain. Anin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kâl İnna Allah taala yikol, abdi, addem iftaras tu alayke, tekun abda nas, ma nhey tu tekun min avr nas, vak nayb ma rızaktu tekun agna nas, cılak Rasulullah, cıll kıymetli dinleyenler Allah Teala ve teketi çağırtılır dini üzere, yaşamakta bulunduğumuz için ona sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanların bir çoğu Teala'yı tanımıyor, ona inanmıyor, Peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmiyor, ittiba etmiyor, din nedir bilmiyor, ahireti dert etmiyor, hiç ahiret, ölüm, kabir, mahşer var, aklına bile getirmiyor. Haberlerde falan da seyrederse kazalardan, belalardan, ölenlerden, kalanlardan bazılarını görürse de bak görüyor musun millete neler oldu diye. Dertleniyor, hiç bana da olur diye de aklından bile geçmiyor. Halbuki ahiret yakın, çok yakın. Yani bu bizim gözümüzün önünde mensup olmalı, dikilmeli. Mümkün olsa başımızın önünden böyle gider her yerde levha asmalı yani. Ölüm var, ölüm var, ahiret var. Onun için hazırlık lazım. Gaflete pek müsaade yok. Yani bir anlık efendim, boşluk. Gaflet insanı çok kötü yerlere götürebilir. Büyük haramlara düşürebilir. Bir vakit namazı kaçırmak insanı ne yapar? Ne büyük bela açar başına yani. Kasıtlı şekilde, mazereti yok, bir şey yok. Bu taşkalalı hayatta yani haralar, güreler, hele iş hayatında bulunanlar korkuyorum yani. Bir vakit namazı kaçırsalar sıkıntı olacak. Onun için gafletten gelir bunlar. Ölümü düşünen insan... Bunu kaçırmaz. Çünkü onda gaflet olmaz. Çünkü ölüm var ya ahiret var. Hazırlık lazım. Ve fî kulli şeyinle hu âyetün tedullü alâ enne Her şeyde bir ayet var. Allah'ın birliğini gösteriyor. Yani hayvanlara baksan ne acayip kudret eserleri. İnsan tabi insanların hünerlerini de hep Mevla yaratıyor ama sizi de Allah yarattı yaptıklarınızı da. Mutezile mezhebine bakma. mutezile sapık görüşleri var. Onlar diyorlar ki kul fiilinin halikidir. Yani kul kendi işini kendi yaratır. Nerede yaratacak? O yaratmadan sen nasıl bardağı alacaksın da götüreceksin de ondan sonra boğazından nasıl geçecek yani? O yaratıyor. E niye yaratıyor? E olur mu canım? Böyle imtihan olur mu? Biz hayvan mıyız? İnsan olduğumuza göre irade vermiş, kudret vermiş. O yaratıyor ama seni seyrediyor. Zorlama yok. Yaratmak başka zorlamak. Başka seni mecbur etmiyor ki ona. Siz buraya geldiniz size bu kuvveti yarattı. Buraya geldiniz. E şimdi meyaneye gidene o gücü, imkanı veriyor tabii. O da oraya gidiyor. Ya e bunun da bir faturası ödenecek tabii. Herkesin bir karşılığı olacak. Bu boşta kalacak bir şey değil. Mevlan yaradıyor bütün işlerimizi. Celleşan. Onun için e, tabii insan biraz kendi hür iradeli, müstakil gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Yani mesela işte elini istediği zaman kaldırıyor, indiriyor, işte giyiniyor, soyunuyor, çıkarıyor falan zannediyor. Halbuki bir felç ettiği zaman Allah şalvarını çekemez. Öyle kaldı. Efendim, bülbül gibi konuşan adamı lal etse haa. Onu da yapamaz. Haa. Yapmak da birine nedir? Hayat eseridir yani. Bazısı hepler haa da yapamaz. E şimdi bunları da gördüğümüze göre insan anlaması lazım. Yani bu fiil benden değil yani. Bak benden olsa onun nesi eksik yani? E benim koluma böyle kalkıyor da o, onun kolu niye böyle? Cık, şimdi ne farkı var? E nüzül indi ona. Nereden indi işte? Nüzül gökten inene derler. Nezle de oradan gelir. Arapçası nezele. Nezele indi. Nüzül felç. inme derler. Türkçesi zaten inme. inme indi derler. Nezle birden zükam gelir yani e, iltihaplanır işte efendim üşütme sonucunda başında e, baştan başlar. He? Nereden iniyor bundan? Gökten iniyor yani. Hepsi kader. He tamam. Sebep var mı? Sebep var. Sebepleri inkar etmeyiz. Yaratan mesul değil, sebep olan mesuldür. Yaratan imtihanı böyle kurdu. Peki şimdi, hayvanların hareketlerini, o belgesellerini falan insanlar izleseler, kitaplarda okusalar, hepten akıllar duruyor ya. Yani insanın yaptığı sanatları, hareketleri, işte kaçışları, göçüşleri, tehlikeleri sezişleri falan tabi insan olduğu için belki birbirimize karşı ne uyanık adam e, demek şey oluyor fakat hayvanlardaki hünerleri görünce de ne akıllı hayvan pek diyen yok da hay Allah subhanallah subhanallah hemen insan ya ne büyük Allah ya bu hayvanda akıl yok bir şey yok bu nasıl bir şey halbuki hepsine Allah Teala tabi yaratıldığı gayeye hizmetçi etmiş sebbihismerabbikeleala surei cellesinde o yüce rabbinin adını tesbih et Elledi O Allah ki yarattı ve yarattığını düzgün yarattı. Elledi ah sene kulluşun kâlefa. Yarattı her şeyi güzel yarattı. Her şeyde ne var bir güzellik var. Senin çirkin dediğinde de ne kadar güzellik var? Mevla'nın yaratışı olduğu için sanatının eseri olduğu için. O sonra elledi kaç yara? Her yarattığı hakkında kader takdir etti. Feheda her yarattığı şeyi de menfaatine hidayet etti. Yani senin ekmeğin burada, senin yiyeceğin burada, senin rızkın burada, senin geçimin burada. Hayvanlar bile ne herkes ne peşinde? Yaşamak peşinde, geçim peşinde yiyeceği bir ot mu bulacak efendim? Et obursa öbür hayvana dalacak işte onun normal efendim pozisyonunu ayarlayacak şimdi. Boşuna da mesai sarf etmeyelim diye onun yanaşmasını bekleyecek bilmem ne falan. Öyle ya şimdi. Hep Allah ne yaptım diyor menfaatlerine iade ettim diyor. Yani bana nereden kar gelir ona yöneliyor. Nereden zarar gelir hayvanlar daha tetikte. Hayvanlar bizden daha tetikte. Zarar gelecek şeylerden kaçıyorlar olan. Bunlar hep ben yaptım Allah buyurdu. Celle şani hoc gelecek. Celleşan. O zaman bu Rabb unutulmaz. Her halimizde bize müdahil olan, her nefesimizi bilfiil halk eden, yaratan, şu anda konuşmamızın her harfini yaratan sizin kulaklarınıza vuran, bu seslerin, harflerin her birini dinlerken o sema'ı, o dinleme kuvvetini yaratan şu anda da sizde de Yani bende bir sanatı meydana çıkıyor konuşurken sende de dinleme fiili var şu anda. Ee, öyle adam var burada sağır olsa, oturtursan o duymuyor, ona yaratmıyor. Sana yaratıyor bak, burada senin hakkında da bir fiili var. E senin durduğun yerde, içinde, benim konuştuğum anda, içimde neler yönetiyor? Ne damarlar, ne sinirler, ne beyinler, ne ciğerler, ne böbrekler. Yani bir adamı yaşatmak için İstanbul'un kadar her tarafını fabrika yapsan, böbrek, ciğerin yaptığı işi bu kadar makine kursan, efendim, motorlara taksan, adamı yaşatamıyor yani. Düşün içeride ne kadar hünerli cihazlar var. E sen çok büyük bir ayetsin, ben de öyle. Yani insan olarak, ''Tahseverneke'' diyor İmam Ali Efendimiz kendini ufak tefek bir şey zannediyorsun 60 kilo 70 kilo veyahutta da işte o benden uzun öbürü benden büyük ona bakarsan bu ağaç benden daha uzun dağlar daha yüksek falan ama bütün alem en büyük alem kimin içine dürülmüş insanın içine montelenmiştir çünkü insanda da var uzayda var yıldızlarda var burçlarda var güneşte var ayda var yani bütün alemdeki sanatlardan daha büyük eserler bir insanın kendi içinde mevcuttur. Yani bugün güneş sisteminden daha zordur insanın yaşatma sistemi yani. O damarların inceliği. Çünkü zaten ben size söylüyorum. Uçak yapmaktan daha zordur, füze yapmaktan daha zordur sinek yapmak yani. Zaten iş küçüldükçe sanat eseri artar yani. Büyüğünde daha fazla imkan bulursun. E şimdi e, Amerikası, Rusyası... Bu kadar uydular uzaylara gönderiyorlar, bu kadar teknolojik cihazlar geliştirmişler. Onlara bir sinek yap desen ancak maketini yaparlar yani. Ama ona can ver desen can verecek, ruh verecek, hayat verecek, kanatını kıvırdatacak bir şey yapamazlar. İşte görüyorsunuz en fazla Japonya bu işte ustadır, e, robotlar yapıyorlar. Şimdi işte ne çıkartmış robot? meyve suyu sıkacak işte en ileri teknoloji şu anda meyve suyu sıkma robotu çıkarttı ama meyveyi sen getireceksin tezgahı sen düzenleyeceksin robotun önüne koyacaksın o da basacak çıkacak o kadar kaç bin dolar o robota niye vereyim benim de elim var ya yani rezilliktir Allah'a karşı ben de bir şey yapıyorum diye gösteriye girenlerin rezilliği ortadadır yani Allah unutulmaz Allah Teala devamlı bizi yaşatıyor işletiyor çalıştırıyor yediriyor içiriyor konuşturuyor duyuruyor yürütüyor yatırıyor uyutuyor kaldırıyor hep onunlayız. E şimdi hep onun elinde olan bir insanın da yani ezanda kulağı olmadı mı, namaz olmadı mı, ruki olmadı mı, secde olmadı mı, Bismillahirrahmanirrahim olmadı mı da yani hakikaten bu nankörlüğü biz bile adamı yaratmadığımız halde yaşatmadığımız halde ufacık bir iyilik yapsak adamdan 40 sene vefa bekliyoruz. Acı kahveye 40 sene, tatlı kahveye 80 sene adamın başına üşüşüyoruz yani. Sen de ne biçim adamsın ya bir kahvemizi içmiştim falan. Ya nedir? Kahve yaradan Allah, suyunu yaradan Allah, şekerini yaradan Allah, ateşini yaradan Allah. Sen ne yaptın? Bir onu ona koydun, karıştırdın. O eli de sana veren Allah, döndürten Allah. Felci olsan bir adama kahve yapabilir misin? Hasılı, bütün mesele nereye çıkıyor? Alemde bir tek Rabbimizin eserleri var. Rabbimiz var ama... Mekanla sınırladığım için diyorum, çünkü Rabbimiz alemlere sığmaz, alemlerle münhasır değil Alemde dediğim için, Rabbimiz var demez yok, Rabbimiz alemlerin içinde değil. O mekansız. Alemin içinde, mevcudat aleminde, yani yaratıklar sınıfında, türünde, türlerinde, bir tek ne var diyebiliriz, tek şeyi özetleyecek olursak, Allah'ımızın ayetleri var. Sen de ayetsin, karınca da ayet, sinek de ayet, sivrisinek daha büyük ayet. Böyle Rabbimiz yaratmış. Filde ayetler var, aslanda başka ayetler var. Cansızlarda da var tabii ki. cansız cansız. Yani ay güneş şu anda bizim anladığımız manada hayat sahibi görünmüyorlar. Onlarda da çok büyük ayetler var. Hep ayet. E şimdi bu kadar ayetlerini gören, onunuzu bilin. He? Yani hanımının elbisesini görsen hanımın aklına geliyor. Babanın resmini görsen baban aklına geliyor. Öyle mi? Yani bir alakayla beraber birinin sözü geçse falanca şöyle derdi hemen o sözden sözün sahibine intikal gerçekleşiyor. Geçiş hasıl oluyor. Nereye baksan konuşurken Allah konuşturuyor. Sen dinlerken Allah dinlettiriyor. Celle o Şu anda içimizi bütün o çalıştırıyor. Yerken o veriyor. Yedirmesi o, azmettirmesi o. Abdest bozmaya çıksan ne büyük nimet. He? Oho. Abdest olur. Bundan büyük nimet olur mu? Ondan sonra efendim kabız olanlar Hastanelere gidiyor adam. Hastane müdahalesi gereken durumlar vardır. Müzmin bir kabızlık hali olsa yani müdahale gerekir. Ama insan efendim, kendileri sondayla şeyle prostat sıkıntılarında efendim, müdahale edilenler ortada, hastanelerde. Böylece biz hiç iyiliklerinden Rabbimizin nimetlerinden boş bir yer bulamayız ki Rabbimizi unutacağız. Her güzellik ondan. Her çirkinlik nefsimizden, yaratmak bakımından nefsimiz bir şey yaratmıyor ama sebep olma bakımından nefsimizden. Öyleyse biz Allah ile Celle Celaluhu arayı iyi tutalım, onu hiç unutmayalım. O zaten bizi unutmuyor, o bizi unutsa biz şu anda yokuz helak oluruz ama unutmaktan unutmaya da fark var. Öyle bizi yaşatmak bakımından unutmuyor ama rahmetini dağıtırken bazılarını unutacağını yani onlara unutma muamelesi yapacağını da haber veriyoruz. Ama onun da sebebini de beyan ediyoruz. Bugün biz onları unutuyoruz. Allah unutmaktan münezzeh. Yani unutan ne var bir şey? Terk eder. Yığmış yığmış milyon doları yatağın içine. Sonra da yatağı da vermiş çöpe. Çöplen gitmiş yatak. Şimdi bütün İsrail ayağa kalkmış yatağı arıyor. Yatağın içine bir milyon dolar nasıl biriktirdi? Bunlar çok fenadır, sıkıdırlar böyle. Yemezler içmezler stok. Yemezler içmezler top Milyar doları olsa aç kalacağım öleceğim diye endişe ederler. Yahudiler Allah öyle yaptı. O düşün bankaya da versem banka batar diye korkmuş. Yatağın içine doldurmuş. Ondan sonra şimdi bu bunu unutmasa yatağa verirmedi dışarı. Unutan bir şey ne yapar? Terk eder. Yani unutmak eşittir. Terk etmek demek. Halbuki o yatağın içinde milyon dolar var. Terk edilecek bir şey değil ama Unuttuğu için onu oraya koyduğunu Unutmanın gereği gereksinimi ne oldu? attı onu ha. şimdi mevla ne buyuruyor biz onları unuturuz yani orada maksat ne gayem murattır ben unutmam herkesin haberi bende ama unutan ne yapıyor işte terk ediyor ben de ona terk muamelesi yaparım niçin sebebi kemanesu onlar unuttukları gibi neyi likae yevmim hada bugünlerine kavuşacaklarını, şimdi onların da bu kavuşacaklarını, ahirete geleceklerini mahşere çıkarılacaklarını unutmaları nedir? O da kasıtlıdır. Yoksa şu anda bu millet ahiret var bilmiyor mu? Namaz kılmayanlar ölüm var sonra dirilmek var inanmıyor mu? Bu gerçekler ortada. Allah her baharın ölü toprakları gözümüzün önünde diriltiyor. Seni diriltmesinde anlamayacak da var tabii yani ama onlar anlamazdan geldiler, görmezden geldiler. Ne yapıyorlar? hiç ahiret yokmuş gibi Allah'ın huzuruna çıkacağım ne cevap vereceğim diye hiç düşünmezcesine aklına gelse itiyor keyfimi kaçırmasın şimdi yemekteyim efendim zevkteyim filmdeyim şuradayım buradayım şimdi kabir ölüm ahiret falan bunlar moralimi bozmasın diye itiyor itiyor itiyor itiyorsun ama bu arkaya itilecek bir şey değil ki bu senin önünde geliyor geliyor geliyor sen arkaya ittikçe geri gitmiyor her nefes aldıkça ölüm yaklaşıyor sen ne yapıyorsun ''Dur burada sen, dur! Bu noktayı durdur, bu anı durdur, bundan sonra sıfırdan tevbe et, lütfen tevbeye davet ediyorum asi nefsimi ve hepinizi Allah için, Allah'ı unutmamaya, ona kavuşacağımız günü unutmamaya, bunun gereği olarak da amellerimize, tevbemize, istihbarımıza yönelmeye ve artık bu yüz çevirme halini terk etmeye davet ediyoruz.'' Allah bu davetimi önce bana sonra size tesir ettirsin. Bütün dinleyen kardeşlere de işletsin inşallah. Amin. İmam Rabbin Hazretleri 66. mektup 2. cilt Han Hanan'a yazdığı tevbeyle alakalı mektuptan kaldığımız kısımdan devam edecek olursak Anin sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Tabi hep hadis şeriflerdir. Bu hadis şerifler mektubatta geçer. Burada İmam-ı Rabbani mesela şu kitapta geçiyor, bu kitapta geçiyor demeye lüzum yok. İmam-ı Rabbani bizim neyimiz? Güvendiğimiz muteber müceddidimizdir. Dolayısıyla yani orada kaynak sorulmaz ama tabii kaynaklar vardı bunların hepsini kimse kafadan atmıyor. Ulema, evliya bir şey dediyse hadistir, o hadistir. Biz ona zaten hiç acaba nerede geçiyor demeyiz. İmam-ı Rabbani söylüyorsa daha bunu aramaya lüzum yok ama mesela beyhakiyi duydunuz mu beyhakiyi Büyük muhaddis Beyhek'i Hazretleri Şuab-ül İman diye bir kitabı var. Büyük bir kitaptır o. İmanın şubeleri hakikaten yani öyle bir güzel bir kitaptır ki misli yoktur yani. Şuab-ül İman. O fazaylı amalde o faziletli ameller babında imanın şubeleri yani biliyorsunuz iman 60-70 küsur şubede imanın eserleri zuhur ediyor. İşte yoldan eziyet veren şeyi kaldırmak bile nedir imandan? Bir şubedir yani. Orada taş var. Biri Ayağını vuracaksa onu kenara çeksen bile bu da imandan yani Allah'ın korkusundan iyilik yapma duygusundan bunlara bir imandan dayanıyor. O hususta imanın şubeleri ne yazdığı kitapta bu hadis var mesela. Bu şimdi okuduğumuz hadis şerif. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnna <İnallahu> te Allahu Teala yaqul Allahu Teala hazretleri şöyle buyuruyor. Hadis nereye intikal etti? Hadisi kutsi olmaya intikal etti. Hadisi kutsi nasıl oluyor? Lafsını Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor ama manayı bizzat muhatap alarak kim buyurmuş? Mevla buyurmuş. Mesela şimdi ...Resulullah diyor ki Allah şöyle buyuruyor: şey, "Kulum, ey kulum" dediği zaman da muhatap işte, sahibi kim? Allah Teala. Böyle hadislere ne diyoruz? Hadisi kutsi. Öbür hadislerle farkı var mı? Yok. Zaten Kur'an'ın da hadisten farkı yok. Çünkü vahiy olmak açısından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah böyle buyuruyor demeden bir şey buyursa ki buyurduğu öyle çok milyonlarca hadisi var değil mi? Bu hadisler Allah buyuruyor demesi şart değil ki zaten Allah buyuruyor ki ve ma hatâkumu rasulü ne verdiyse onu alın tamam ve yutur rasulü <gülüyor> peygamberime itaat eden bana itaat etmiştir ama bazılarında Allah buyuruyor dediği zaman ona özel isim hadisi kutsi diyoruz ama e, bağlayıcılığı Bakımından aynı İster hadis-i şerif olsun İster hadisi kutçu olsun Bizi bağlamak bakımından hepsi aynı Hüküm ifade etmek bakımından eşittir Evet Ne buyuruyor Rabbimiz Abdi, Ey benim kulum Epeki niye bu ayet olmuyor hoca efendi Şimdi burada işte ayetten farkı nedir Mana bakımından ayetten farkı yok Farkı fıkıh bakımındandır O da şudur yani namaz kılarken işte, okusan namazda kıraat yerine geçer mi? geçmez o lafzı da direkt Cibril'den lafız olarak o bozulmayacak harfi değiştirilmeyecek noktasına dokunulmayacak şekilde lafzıyla Cibril'den gelen ayet olduğu için onlar namazda okunabiliyor. anladınız mı? hadisi kutsi mana bakımından aynı hadis de aynı ama bunların Lafzıyla teabbüt ve tilavet edilmez. Yani namaz ibadetinde kıraat var ya, 12 şartı var namazın altısı içinde altısı dışında ya, kıyam kıraat, o kıraatta hadisi, hadisi kutsi de olsa kullanabilir misin? Kullanamaz. Fark odur. Yoksa inanmak bakımından aralarında fark yoktur. Allah Teala buyuruyor, ''Abdî ey benim kulum, eddi eda et.'' Yani yerine git. Neyi? ''Mefteraztu aleyke.'' Sana farz ettiğim şeyleri ben sana ne farz ettimse onları yerine getir. Farz kıldığım şeyleri. Ne olursun? Tekün sen olursun Ehabeden nasi. Bu büyük müjdedir. İnsanların en fazla ibadet edeni sen olursun. Ne demek bu? Allah. Yani acayip bir mesele var burada. Bazısı tekit kılıyor 12 rekat, 20 rekat. Bazısı nafile ibadet, oruçlar, ibadetler fazla fazla yapıyor. Fakat farzlarda ne var? kusurları var. Mesela farz namazlarda da diğer namazlarda tadil erken rahat etmiyor. Patır kütür kılıyor. Ama beşe de beş katıyor. Fakat farzlarda ne var? İhmaller var. Yani tadili erken bazı imamlara göre farzdır. En azından vaciptir diyor İmamı Rabbani Hazretleri. Şimdi mesela bu hayır kurumlarına para verme noktasında bazı insanlar işte açılışlarda Efendim böyle reklam olacak yerlerde, değil mi? 10 milyar, 20 milyar, 50 milyar adım okunsun televizyonda, falanca bağış yaptı falan, alkış falan gibi noktalarda veriyor, oluyor. Zekatı doğru duruş hesap etmiyor, zekatı vermiyor Bu adam 100 milyar lira bağış yapmış. Fakat 1 milyar zekattan borcu var. Mesela. Öbür adam farz namazlarda ihmal yapmış, tadil erken rahat yok, kıraati düzgün değil. Farz namazın da farzları var şimdi farz namazın farzı denmez ona da namazın farzları denir zaten sünnet bir namazada dursan du, durduktan sonra ihram tekbirini getirdikten sonra o namaz sana ne oluyor? farz oluyor çünkü başladığın zaman da bunu bozman icabese de kaza etmen vacip olur başladığın için yani sen şimdi akşamın son sünnetine başlamasan yani sünnettir kılman lazım ama boş değil ve lakin başlasan da yarıda abdestin bozulsa o iki rekat sünnete başlamış olduğun için mecbursun oğlum kılma oruç da böyledir nafile oruç da olsa sen bozarsan orucu o nafile oruç sana ne olur tutulması mecbur bir vacip oruç olur bu da bunun gibi yani o noktada namazın farzları diyelim farz namazın farzları demeyelim demek istedim şimdi namazın farzları var sen şimdi farz namazları da kılıyorsun sünnetleri de kılıyorsun ama namazın farzlarında neyin var noksanlığın var taharetten haberin yok e sen şimdi bunları bilmeden olur mu Ondan sonra dışındaki şartlarda noksanlığın var. Geldik içindeki şartlarda kıraatın bozuk. Yanlış okuyorsun. Efendim harfleri bozuk çıkarttığın için manayı bozuyorsun. Ondan sonra tadil erken nedir? Hoca efendi sabah kahvaltısında mı? Yenir akşam kahvaltı yemeğinde mi? diye soruyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok. Yemek zannetiyorsun her şeyi. Ondan sonra efendim böyle şartlar. Vakit. Girdi mi çıktı mı? Haberin yok. Ondan sonra niyet kalpten mi yapılır dilden mi yapılır dilden alıştırmışsın efendim öğlene ikindi diyorsun ikindiye akşam diyorsun mesela kalp hazır değil vesaire vesaire şimdi bu noktalarda farzlarda gevşekliğin vardır öte taraftan öbür adam da farzları yapıyor fakat farzları da kılıkırk yararcasına harfiyen düzgün yapıyor mesela şimdi bu mukaisede hadisi kutsi buraya ki kulum sana farz kıldıklarımı hakkıyla yap seni kullarımın içinde en fazla ibadet eden yazarım. Allah farzlara çok önem veriyor. Allah Teala farzlardan faz daha fazla hiçbir ameli sevmiyor. Hadis-i Şerif böyle buyuruyor. Evet. Yani kulum ma tekarrabbe ileyye abdi bi şeyin ehebbe ileyye min mefte rabbetühü aleyh. Bu da hadisi kutsidir, buharidir. Bu hadiste de buyuruyor ki Rabbimiz kutsi dedim mi Mevla'dan direkt hani söz olarak kulun bana yaklaşmak için yani manen tabi yine buralarda mesafe yok yani şuradadır da oraya yaklaşalım diye bir konu yok ki yani. mekandan münezzeh bize bizden yakın ve lakin manevi değerimiz onun katında yükselmesi ve ona manen yaklaşmamız için kulun bana efendim birçok amellerle yaklaşır farzlarla da yaklaşır vaciplerle de sünnetlerle de müstehaplerle de edeplerle de bütün hayırlı ameller, salih ameller kulu Allah'a manen yaklaştıran şeylerdir. Ama ona farz kıldığım amellerden daha sevgili hiçbir vazife ile bana yaklaşamaz. Bana en sevgilisi hangilerdir? Farzlardır. Bu farzları zaten cennete girme vaadini niye bağladı? Farzlara bağladı. Onun için bir bedevi gelmişti. Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Arabi diyor ya Rasulullah. ''Düllenî alâ amelin'' ''Üdkhilûnillâhu bil cennete'' ''Bana öyle bir amel öğret ki Allah onunla beni cennete koysun.'' Fakat bu, bu soruyu soran, bu talebi ileten sahabe çok olmuştur. Adamına göre cevapları değişmiştir. Çünkü bazısına bir dua üretiyor, bunu, bunu oku. Bazısına diyor, şunu kıl, şunu yap. ''Onlar fezâli amelden, nevafil ibadetler kabilindendir.'' Ama bu gelen zat, ''bedevi sahabi'' radıyallâh'ın, o... Açık soruyor. Diyor ki... ...Allah'ın bana yani cennete sokacağı ameller... ...bana mecburi olan... ...mecburileri söyle diyor yani. Ben çünkü... ...benim işte işim var, gücüm var... ...çöldeyim, şuradayım, buradayım ben. Bileyim bakalım ne lazım? Şu İslam'ı gönderdi Allah seninle... ...bunun şartları ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor işte? Entü kıymussalatü <Sessizlik> diye zekâı... ...tesûma ramazânü tehüccel beyt... ...efendim? Namazını kılacaksın, işte orucunu tutacaksın gücün yetiyorsa hacına gideceksin, zekat vereceksin İslam şartları 5 kelime-i şehadet buyrun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü bu tabi zaten kalp iman kalptedir çünkü dilsiz bunu diyemiyorsa kavur mu olacak yani dolayısıyla imanın yeri restir. kalptir bu kelime-i şehadet islam şartı onun için iman şartları altı esasa inanmak inanma bazında dille söyleme durumu o noktada var mı Yok ama İslam şartlarında bu devreye girmesi dille ikrar kabilinden. Yoksa esas bu işin temeli kalbe ve tasdiktir. Yani kalben, kalben inanmayan dilden ne kadar zikir yapsa da gavurdur. Ama kalben inanan da adam bir manisi var da dilinden söyleyemiyor. Mesela dilsiz. E bu adama kafir değer misin? İman kalbindedir. Ama e, dili dönüyor kelime işaret getirmiyor. Bu, bu olmaz. Çünkü o zaman ne oluyor? Elinden geldiği halde bir temeli kaybediyor. O başka. Böylece tarif ediyor. Bu zatta ne diyor? Dönerken, ben bunları yaparsam diyor cennete girer miyim? Girersin diyor. Söz mü? Söz. ve diyor, giderken de diyor ki Vallahi la azidu ve la Sahabe de var orada. O da geri dönüyor gidip vallahi diyor ne fazla yaparım? Yani bir fazla namaz kılmam diyor. Ne sünnet ne, ne abdelerden. <gülüyor> bir eksikte yapmam ama diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam döndü giderken ne buyuruyor? ''Efleharracül evdehelel cennete insacak.'' Sözünde doğru durabilirse, bu adam felah buldu, cennete girdi buyuruyor. Demek ki, farzlar adamı cennete sokar. Ama farzların da doğru yapılması için ne lazım? işte ilim lazım. Vakit ayırmak lazım. Şartlarını güzel öğrenmek lazım. Kabul olunmasına elverişli hale gelmek lazım, getirmek lazım işi. Kulum, sana farz ettiklerimi yap, insanların en ibadet edeni seni yazarım bu çok büyük bir hadis öbür türlü yani bakıyoruz görüyoruz hakikate Allah, Allah ömreye gidiyor senede üç kere giden var her sene açığa giden var yolda namazı kaçırıyor ya efendi hazretleri Allah, buyuruyordu ya uçakta giderken namazınız geçiyor inerken binerken namazını kaçıyor siz nasıl adamsınız? Haçça gidiyorsunuz, ömreye gidiyorsunuz. Vallahi bir vakit sabah namazı, öğlen namazı, akşam namazı. Haçtan aşağı değil, fazladır da 90 değil. Bir vakit namaz, yapılan bir haç. Haç 10 gün, 20 günde cezalı aslında 10 gün, 20 gün gerekmez. Haçcın yapılacağı günler belli, 3-4 gün içinde biter bütün haç. Ha, vazifeler olarak. Ama işte Mekke'si, Medine'si ziyareti, gittisi, geldisi de 10 gün, 20 gün diyelim. En kısa giden bile 10-12 günde geliyor. Bu haçcın tümünü al buraya koy bir akşam namazı şu kıldığımız akşam namazı. bak şimdi beni dinleyenler var internetten radyodan uydudan dünyanın her yerinden şu saatte bizi dinleyenler var ama artırım bu sayıları mesela geçen pazar şifa dersi yaptık burada arkadaş bana diyor 3600 kişi girmiş 3600 iyi rakam 3600 buraya gelse buralar almaz ama ne 3600'ü ya 3600 kişinin mi cennete girmesi lazım 3600 kişinin mi tevbeye ihtiyacı var farza ihtiyacı var ilme ihtiyacı var 3600 ne ama tabii onu baz almayın çünkü bazısı oturuyor 50 kişi bir tanenin başına. <gülüyor> onu baz almayın 3600 çarpılır yani o 5-10 bin olur ama Cık, olmaz ki 7 milyar insan var nasıl ulaştıracağız? İşiniz gücünüz kendinizi getirmek olmasın. Biraz da insanlara mesaj çekin haber verin. Gelemeyen kişi internet başında şu anda dinlesin. Lal gülevin maçını radyodan her yerden dinlesin. Uydu'dan da var. Cık, yani bunu il ilim sebeplerine başvuracaksın. Bunda çare yok. Şimdi akşamla şimdi nereden geldi? Belki de şimdi beni dinleyen var akşam namazını kılmamış. Beni de beğeniyor konuşmaları. Arada da güldürüyorum diye biraz müşterim fazla oluyor. Onun için yani ne bileyim namaz da kılmıyor ha. Ama bu adam güzel konuşuyor diye dinliyor beni. <gülüyor> yahu kardeşim ben ne kadar güzel konuşsam da sen akşamı kaçırma. Ne ben seni kurtarabilirim. Ne sen beni kurtarabilirsin. Şurada dinlediğin bütün mağaz akşam namazının farzına değer mi? Değmez. Vallahi hacca gitsen haç bile namazdan aşağı kalır. Bir vakit namaz haçtan üstün yahu. Bu farz. Yani bunun üç rekatı var İki rekat sünnettir müekkede ama. Kuvvetli sünnettir. Son sünnet mutlaka. Son derken zaten ilk sünneti yok Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde var. Akşamın 13'ün. Şimdi burada demin dediğim noktaya geliyoruz. Hacca gidiyorum Ama o farzı yapayım derken namaz farzını ihmal ediyor. Mekke'de namaz kaçıran var. Otelde yatıyor aşağı. Sabahkada tava ediyor Sabah namazına bir saat kala yoruldum diyor. Gidiyor yatıyor aşağı. Ya sabahkada tavafa ne lüzum var? Sabah namazında cemaate gel ya. Cemaati de bıraktık otelde takılacaksın. Güneş doğmadan farzı kavuştur ya bu farz. E sen nasıl adamsın ya? Ben diyor 50 tavaf çok sevap diyor. Doğrudur. 50 tavaf derken 50 kere dönmek değil. 50 kere 7. Bir tavaf yedi şavt. 50 kere 7 ne eder? Ha, kırmızı da var. ''Men tafe bil beyti hamsine üsbühan'' ha? Yani elli yedi, elli kere yedi tavaf yaparsa Kabe'yi, ''Halacemiz zülubi <gülüyor> kevm veledetum'' Anasının doğurduğu gün gibi çıkar tertemiz. Yani on gün kalan, günde beş tavaf çok normal. Bunu yapar. Beş gün kalan, günde on tavaftan bunu yapar. Şimdi biraz izdiham arttı biz tabii çok evvelce gittiklerimizde, ''Oho Kabe'nin bir tarafından bir tarafına kimse geçmediği zamanlar oluyordu.'' Gecede de 35 kere acerlesvede öptüğüm oldu. Yani şey boş. Geliyorsun iki kişi sıra yani. O zamanlar evvelce öyleydi. E şimdi maşallah Allah'ın kulları, Müslümanlar çoğaldı, imkanlar çoğaldı. Akım var. Allah artırsın, Allah Kabe'sini boş bırakır mı? Ama e şimdi burada elli tavafın sevabını duymuş. Anamdan doğmuş gibi tertemiz olacağım diye. Arada sabah namazını kaçırdı. Bu anandan doğduğun gibi bir daha battın. Efendim. Babandan beter günah yani bu böyle olmaz ki ya şimdi. Bu böyle olmaz ki. 50 tavafın fazileti var ama farzı niye kaçırıyorsun kardeşim? Ben sana 50 tavaf yapma diyor mi? Ama burada eğer bir farzı kaçırtırıyorsa bütün nafileleri bırakmak zorundasın. O farzı doğru yapmak için. Mesela farzlar. Sonra vacipler, sonra sünnetler, sonra müstehapler, sonra hedefler. Yani müstehap yapayım diye farz kaçırılır mı? Böyle durumlar var. Bunlar emşi değil. Bunları görüyoruz. Biz berat namazı diyoruz. Yüz rekat, müz rekat bizim ilanlarımız üç aylarda başlayacak şimdi faziletli ameller. Tamam. Onu kılıyor. Yüz rekatı kılayım derken berat gecesi beraatımı alacağım derken sabah namazı uyuyor. Yahu kardeşim sen sabah namazını kaçıracaksan Berat namazı lazım değil. Sen yat. Yat sabah namazına kalk kardeşim ya. Bu yüz rekat seni kurtaramaz sabah namazını kaçırırsa. Yani kulum diyor sana faz kıldıklarımı yap. En fazla ibadet eden sen olursun. Bu demek değil ki vacibi sünnetiyem. Zaten vaciple farzın arasında fark amel bakımından yok. İtikad bakımından var. Yani vitir namazı vaciptir. Vacip ne demek? Kazası var işte. Aynı yatsının farzını kılmasan gibi vitiri de kılmasan kazası var. Amel bakımından fark yok. Ancak şu var. An, yatsının farzını inkar eden kafir olur. Vitir farz değildir, vacip değildir dese kafir olmaz. Fark o itikatta. Yoksa amel bakımından yani bağlaması bakımından farz vacip aynıdır. Sünnet öyle değil. Sünnet de öyle değil ama sünneti de terk etse tabii, müekked sünnetleri terk ederse bayağı bir haşlama var. Yani sitem, sitem. Niye böyle yaptın diye o sitem de iyi bir şey değil. Allah'ın huzurunda sitem yemek yani bazı insanlar da çok onurlu, gururlu oluyor yani. Diyor ki sitem yiyeceğim dayak yakayım diyor yani bazı insanlar da öyle. Bazı da olmuş ne vurursan vur diyor o başka. Ama edepli hayalı insan Allah'ın huzurunda, dost düşmanın huzurunda yani sen niye kılmadın sünnetleri de dense bu daha üzülür yani üzer insan. Hastalıklar, başka insan mazeret olabilir, hastalık olabilir, yolculuk olabilir, seferde müsaade var. Ve farzlar hiçbir zaman ihmal edilemez. Sen farzları yerine getir. 100 lira sadaka vereceğine bir kuruş borcunu öde. Borcunu ödemek nedir? Farz. Kul hakkı derken bu farz, farz. Namaz nasıl farz? Borç aldın, ödemek nedir? Farz. Çek yazdın, ödemek nedir çeki? Çek yazdın, niye yazdı onu? E, mal aldın adamdan. Adamdan malı aldı, adama kağıt veriyor. Kağıtı da ineğe versen yemiyorum. Ondan sonra da karşılıksız çıkıyor. Adam diyor arkasını yazdıracağım diyor, önünü de yazdı. <gülüyor> niye? Battım diyor. Ya nasıl battın yani? Ekmeği yedin, yemeği yedin. arabayı aldın altına biliyorsun, çek verdi sen nasıl ödemiyorsun? Bu nasıl bir şey ya? Vallahi bir şey alıp da mal alıp da çekini borcunu ödemeyen sabaha kadar teheccüd kılsa hırsızdır hırsızlarla haşrol ya karşı taraf perişan oluyor adam ona bağlı almış vermiş bütün millet mahvoluyor ya sen ne geniş adamsın ya ben teheccüd kılarım kapatırım ömre ömrü arasını sildiriyor cevende seneye bir daha gidecek aa ne mezhepsiz adamlar var mezhebi geniş adamlar var ya ya farzları yap diyor sana borç farzdır ne borç aldın adamdan mal aldın adamdan parasını vermek zorundasın çeki para diye verdin ödenmediyse bunu para vermeden çaldın eşittir bunun ne farkı var bu ödenmedi mi parasız oldu senin ne hakkın var adamın parasız malını alma aa ne kadar normal bu işler biliyor musun şu anda hele bizim hacı hoca sınıfı daha da geniş çünkü onlar kitabı kendine uydurma kabilinden ben zaten diyor bütün günahları affettiren amelleri biliyorum diyor ya hiç bile bilmiyorsun. Öyle kasıtlı iş yapan Arafat'ta daf da olmaz, Müzdelife'de de daf olmaz. Ama insanlık halidir. Hakikaten iflas edersin, ekmeğe muhtaç kalırsın, satacak gitmiş şeyin hakikaten yoktur da ne yapayım, canımı mı vereyim, adama da gider durumunu arz edersin. Zaten o adam da efendim eşkıya değil ki, o da senin durumuna baktı mı? Her halükarda bir çare bulunur mu? Böyle bu şekilde, ya Farzları yap! Oruç! Ramazan geliyor, oruç tutan kaç kişi? Türkiye'de çıkarsa, yani diyelim yüzde 80 oruç tutuyor. E namaz kılan yüzde 20'ye ona düşüyor. Namaz iş. Yani namaz oruçtan yukarıdır, aşağı değil. Tamam namaz kılmıyorsan oruç da tutma demiyorum. O ayrı bir borç, o ayrı bir borç. Ama farzları yerine tümünü farzların getirirsen seni abet en abid kul, en ibadetli kulun yazarım diyor Allah Teala. Yani işi farzlardan sıkıya alalım farzlardan kalan vakitlerde arta kalan mesaide hemen sünnetleri, vacip farzın içinde vaciple farzı birbirinden ayırmıyoruz. Amelde farzla vacip aynıdır. Geri kalan bütün mesaide bulunan imkanın tümü nereye? Sünnetlere, müstehaplere, edeplere sarf edilecek. Ama mecburi bir durum varsa da farzdan asla vaz geçilmeyecek. Yani namaz ayakta kılamadın, oturarak abdest alamadın Teyemmümle, sen alamıyorsun, başta kabirine teyemmüm ettirme imkanın varsa ona ettirerek, böyle. Oturarak kılamadın, yatarak, başın sallanıyorsa, kafa hareketlerinle, namaz asla bağışlanmaz, asla. Kafa hareketler. çünkü Allah seni devamlı zikirde görmek istiyor. Namaz zikrin ta kendisidir, Allah'ı anmaktır yani. Bu itibarla sen yüz bin Allah desen namaz kılmadan zikretmiş, Olmazsın ama farzları kılarsan Allah seni en çok zikreden abid kullarımdan yazarım diyor. Ama öbür türlü sana ben şunu yap diyorum sen gidiyorsun öbür işi yapıyorsun. E böyle olur mu? E ben işte hatim indiriyorum hatim indirirken yetiştireyim diye namazı kaçırdım. Bir olur mu? Yani Müslüman, muhakemeli, muvazeneli, dengeli, el-ehem fel-ehem en mühimden başlayarak önem derecesine göre hareket etmeli. Yoksa şunda çok sevaplar, tak ona atlayayım derken oradan farz gitti, vacip gitti. Böyle bir İslam şuuru olmaz. Bir cümleden sabaha kadar konuşuruz tabii geçelim. Vente'yi vazgeç. Amma ne heytuke anhu. Seni yasakladığım şeylerden vazgeç. Yasakladığım ne demek? Haramlar belli. El halalü beyinun vel haramü beyin. Helal belli, haram belli. Tamam. Ne olsun? Tekum min evra'in nasi Haramlardan en çok sakınan insan sen olursun. Şüphelerden sakınan en, en takva sahibi sen olursun. Ne zaman? Bak. Size bir bozuk teraziyi daha düzelteyim. Kendi terazimi düzeltmiş değilim de. Fikir bazındaki mizanı düzeltiyorum ben burada. Yoksa kendi amellerimi de mizana koyup da düzeltecek gibi bir durumum yok. Allah hepimizi ıslah etsin. Amin. Ama. Burada yanlış anlamalar var ya durum mesela haramdan kaçmakla insan takva sahibi olur. Takva sahibi olmak, daha ziyade etka, en takva sahibi olmak için haramlardan, şüphelerden sakınma unsuru devreye giriyor. Bu noktada adam gece her gece birde kalkıyor teheccüde, iki de kalkıyor teheccüde. Tamam? Hatim indiriyor haftada. Sene de gidiyor iki kere ömre hac. Ondan sonra 5000 la ilahe illallah çekiyor, şulu yapıyor, bunu yapıyor. Adamın amelleri ortada. Tamam. Öbür adam bunları nafile bazında bir şey yapamıyor. Hiç görünen bir nafilesi böyle bunlar gibi yok. Bu adam Allah'ın haram ettiklerinden sakınıyor. Farzları yapıyor, haramlardan sakınıyor. Bu adam beşe de beş katıyor, ekini ilavesinde yapıyor fakat yalan konuşuyor. Bu yalan büyük bir haramdır, haramların en büyüğüdür. Bu adam ne kadar sakallı olsa, takva sahibi olsa yalan konuştuğu zaman, yalan. Konuştuğu zaman takva sahibi olabilir mi? Olamaz. Takvanın ayarı fazla ibadette değil, haramlardan sakınmaktadır. Et takva, ellâ yarake mevlâke haytunihâke. Takvanın tarifi budur. Mevla seni yasakladığı bir yerde görmemeli. O zaman takvası. Yoksa, efendim, hacı, hoca, ibadeti fazla, ondan sonra gitmiş adamı kandırmış, tapusuz yeri tapulu diye parayı almış. Ondan sonra adam tapuyu istiyor, güvenmiş, parayı vermiş, diyor ki buranın tapusu yok. Ne oldu şimdi? Men kaçsene bize aldatan felesemin ne? Bizden değildir. Şimdi bu, bu öbür ibadetlere göre bu takva sahibi olabilir mi? Olamaz. Niye? Aldattı. Anladınız mı? Haramdan sakınacak. Öyle olacak. Ama haramları bırak en takva sen olursun. Şimdi bazısı da şöyle şüpheliden kaçıyor harama gidiyor. Bu zihyet de var. Hani cahilin sofisi, şeytanın mezharesi şeytan adamla Değil mi? Ne yaptı? Fareyi öldürdüm gitti, üzüntüden sarığına koydu. Kaç gün sarığında fareyi taşıyor yani. Böyle de cahillikler var. He? Öbürü ne yaptı? Efendim, zina etmek haramdır diye Muhittin Arabi Hazretleri fütuhatta yazıyor ya işte. fütuhat Mekke'de var bu mesele. Adam sofi çok ibadet ediyor fakat cahil olduğu için bir de eşek almış eşeği de kullanmıyor dışarlarda dediler ki sen dediler bu eşeği dediler yüke koymuyorsun bir şey koymuyorsun hayvanı ne aldın da bağladın ahıra hayvanda çıksa hava alsa yük taşısa bile daha neşelenir yani çünkü bir şey görüyor bir hava görür insan görür hayvan görür e, niye aldın dedi dedi ben namusumu bununla koruyorum diyor yani hayvanla ilişkinin haram olduğunu bilmeyecek kadar cahil zinadan korunayım derken hayvanla ilişkiye giriyor yani ve durum bu sen halal belli haram belli Sen bir haramı bil Haramdan bir kaç Bilmeden nasıl kaçacaksın ya Evvela ilim Evvela ilim İlim de bu meclislerde bulunmak En azından nerede bulunursan bulun bunları dinlemekten geçiyor Veya tavsiye edilen kitapları okumaktan geçiyor Okumadan dinlemeden ilmin sebebi olmaz Kimseye gökten vahiy gelmez bundan sonra Kimse sabaha kalktığında Alim olarak kalkmaz İlmin sebepleri var İşitmek görmek Gezmek etmek e sen buraya adım atmasan, gelip burada dinlemezsen... ...bu bu malumatı alamazsın. Kitap okumazan bunu öğrenemezsin. Onun için gayret edeceksin. Haramları bırak diyor... Hara, ...efendim, seni en takva... ...en zara sahibi kullarımdan olursun. Ama belli haramları bıraktın. Bazısı mesela... ...yani acayip acayip... E, ...çelişkili işler vardır. Çelişkili işler vardır. İşte harici mezhebi gibi... ...gabariş falan bunlar. Yani Hz. Ali... ...efendimize kafir dediler. Haşa... Neler ettiler? Hazreti Ali Efendimizin de katili bunlardandı mesela. Şehit eden. Bunlar öyle takva, öyle takva. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Bukhari'de. يَحْكِرُهَدُكُمْ <gülüyor> ma salati, صَلَاتِي وَسِيَمُوا ma صِيَامِي Öyle namaz kılacaklar ki, öyle oruç tutacaklar ki, Sahabe diyor ki sizin biriniz onların namazını görünce kendi namazını beğenmeyecek. Onların orucunu görünce kendi orucunu beğenmeyecek din ama ok avdan çıkarken hızlıca avın kanından bile ona bir şey bulaşmadan çıktığı gibi onlar dinden çıkacaklar. Tüm melâ çıkan ok yayına dönmediği gibi de dine dönemeyecekler diye anlattığı Bukhari hadisinde hariciler var. Şimdi işte bu selefi melefi ve habi geçirenler aynı bu kafada, bu kafanın devamıdır. Onlar herkese kafir kafir diyorlar. Şimdi Bunların namazı çok, oruç yok. Gidiyor, sahabeyi öldürüyor ya. Sahabeyi öldürüyor. Ondan sonra da kapıda çıkarken sadaka veriyor. Çok sevap. Sadaka çok sevap. Anladın mısın? Ondan sonra geliyor, yav diyor, efendim. Arıdan diyor, bir arı diyor şehit diyor, sinek diyor. Üzerime değdi diyor. e ee, vurdum diyor. Yani öldü ama diyor yani kanı bulaştı diyor. Acaba bunun kanı ne olur diyor. Öbürü geliyor. İşte ben diyor ihramlıydım diyor. İhramda diyor arı öldürdüm diyor. İhramlıya av yasak ya hayvan öldürmek falan. Bunları soruyor. İbn Abbas ve sahabe dedi dedi de ki siz ne biçim adamsınız ya? Müslümanları camide öldürüyorsunuz. Sahabeyi öldürüyorsunuz. Onların kanını zolmuyorsunuz da arının kanını soruyorsunuz ya. Siz ne sapık adamsınız ya? Yani acayip acayip adam cinayet işliyor. Küdüyor öldürüyor onu. Ya kardeş sen bunu niye öldürdün bu adamı sen? He? E diyor bu diyor işte bana yan baktı şöyle yaptı şöyle dedi böyle dedi sövdü hakaret etti ya olur mu bu adam öldürmek Allah'ın en büyük haramlarından bir şeydir Ondan sonra namaz kılıyor he yani açık haramlardan sakınmıyor Efendim ufak tefek tefer insanı boğuyor yani Bunlar böyle kapıda gidiyor işte Efendim ee hurma alıyor hurma alırken ona Efendim iki hurma fazla olsa geri dönüyor işte efendim ne oldu bak senin tezgahtan hurma düşmüş burada fazladan torbanın kenarına sıkışmış. Yani yüz kilometre döner yani bir hurma fazla gelmiş bak bu hesapta değildi ne takva ya. Ama geldiği yer cinayetten dönüyor. Böyle. Onun için Allah buyuruyor ki Celle Celal'u haramları bırak seni en takva kulum yazarım. Haramlar belli, büyük günahlar belli. Bunların da bir dersini yapacağız inşallah. Bu büyük günahlar seri yapmamız lazım. Yani ne bileyim artık çok çok istiğfar ile yaşamak lazım bilip bilmeden günahlara düşme oluyor ama hepinizin bildiği şeyler var tabi yani bu yalandı iftiraydı yani bunlar acayip gıybetti su gibi su gibi çeşmeden içer gibi işlenen bedava şeyler oldu yani çok basitleşti bunlar adamın namazı abdesti sakalı orucu haccı zekatı ne yapmıyor adamı iftiradan engelleyemiyor bu böyle olmaz ya olmayan şeyi niye oturuyorsun ya adamın demediği şeyi dedi dediği şeyi demediği Şahitliği gizlemek, Allah Allah. Bir konuya şahit oluyor, tanık oluyor, sonra adamı çağırıyorlar, işine gelmiyor. Başkasıyla irtibatı var, menfaati var deme diyor, geliyor orada şahitliği söylemiyor ya. Allah buyuruyor, Sakın şahitliği gizlemeyin. Tanık olduğunuz bir olayda, çağrıldığınız noktada icabet edin. Doğruyu söyleyin, eğer ki şahitliği gizlerseniz, o başka günaha benzemez diyor. Herkesin eli ayağı gözü kulağı günahkar olur. Onun kalbi günahkar olur diyor. Ayet bu Amel'e Resulü'nden bir yukarısı. E? Ama bunlar şu an toplumda en Müslüman insanlar arasında bile bu haramlar işleniyor. Duyduğun bir şeyi gel Hoca Efendi sen de bunu duydun Hacı Efendi. Burada sen de vardın bu böyle değil miydi demiyor ya. E niye böyle yapıyorsun kardeşim? Onun için biz evvela farzları güzel yerine getirip bir de belli başlı haramlardan hani iyi sakınmak ona bir... Odaklanalım şimdi yani. Evvela mecburi olanları bir işleyelim. Vak nâbima râzeqtüke Sana verdiğim rızıklara kanaat et. Hepimizin işi var, aşı var, maaşı var. Kendimize göre yediğimiz var, içtiğimiz var. Geçimimiz var. Kulum tekün olursun. İnsanların en zengini sen olursun. Şimdi insanların en zengini kim? He? Türkiye'de işte var ilk 10'a giren ilk 20, ilk 100 Allah buyuruyor ki Verdiğime kane ol, kanaat et En zengin sen olursun Hakikaten öyle ya Gece Gönlü'de oturuyor Kaç lira maaş? 400 milyon Ay adama bir bakıyorum rezil oluyorum ya 400 milyon nasılsın acı Efendi Çok elhamdülillah Bizim yahu kazandığımız parayla Bunun gibi 20 aile geçinir he? 400 milyon 100 milyon kira veriyor 150 milyon niye bu ya Senden benden de iyi yovuş ver. Bir soğan daha lezzetli gel. Bizde de 20 çeşit midemiz bulanıyor fazla yemekten yani. Ayıptır ya. Ondan sonra e, kim daha zengin? Bir araban var, bir daha olsun diyen daha fakir. Ya bir üst model telefon çıktı, alamadım diyen daha fakir. Ya şu ayakkabım marka değil ya, şu marka ayakkabı alacağım diyen daha fakir. Tabii. Çünkü onun ihtiyacı bitmiyor. Zenginin ihtiyacı bitmiyor. Bir üstünü gördü mü? Aa. Kadın beş bin dolarlık takı almış Düğüne gitti hava atacak Baktı 10 bin dolarlık var öbüründe Bitti. Geliyor kocasına akşam Ya biz ne biçim insansın sen ya Rezil olduk kadın almış bilmem kaç katını Benim pırlanta şu kadar Onunki ne nah bu kadar Ne oldu bu sefer Ayıp ya insan içinde biz Hangi aileyiz biz şucularız Filancılarız filancılarız e, Zenginin ihtiyacı daha çok Çünkü neden bu sefer 10 binlik alsa Yarın 20 binlik alan var onu görecek Hiçbirini göremese ...meclislerde en iyi benim derecesine gelse... ...bu sefer haberlerde bir izliyor... ...aa falan artistin pırlandası bir milyon dolar... ...kapat diyor kapat şu kanalı kapat... ...bu nasıl haber ya? ...niye kıyamete kadar bir milyon dolarlık takı alamayacak çünkü... ...demek ki zengin daha fakir... ...ama kim daha kanaatkar en zengin o... ...kulum sana verdiğim rızka kanaat et... ...kanaat et ne yapacağız yani... Allah Teala bize dünyada iki yemek fazla yiyin diye bir emri yok. Arabanız iyi olsun diye bir ayet yok. Ayakkabınız marka olsun diye bir hadis yok. Ama kanaat et diye emir var. Z Cennetin en zengini kimler? Dünyanın fakirleri. Kaç sene evvel gelecekler cennete? 500 sene önce. Hem de zengin Abdurrahman Av gibi sahabi, büyük sahabiden Ebu Hureyve gibi fakir olan, bilal Habeşi gibi fakir olan 500 sene evvel. Onun için burada zengin de ölüyor. Fakir diyor. Zenginin mezarı belki biraz daha kaliteli oluyor. Ama mezarı da kırıyorlar. Kafatasını incelemeye götürüyorlar falan. Yani onun için zengine mezarda da rahat yok. Fakirle ne ölüsüyle uğraşan var ne dirisiyle uğraşan var. Yine en iyisi fakirliktir. El fakru fakhri ve enebi eftekiru. Fakirliği ben seçtim ben onunla iftihar ederim diyor. Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tabii ki yani bizim Müslümanlar da tabii hocam ben kendim için istiyorsam namerdim. Niçin istiyorsun? Hizmet edeceğim. Ben çok gördüm öyle salebe misalli konuşanları. Şimdi zenginleştikçe hizmetten hiç haberleri kalmadı. Uzaklaştılar. Yanımıza bile gelmiyorlar. Hizmet var. Biz onlara gösteririz hizmetleri. Velakin Allah Teala azdıracak maldan muhafaza etsin. Azdıracak ilimden de muhafaza etsin. He, i̇şte bu Büyük bir hadis-i şeriftir. Dersleri takip etmeye devam edin. İnternetten de devam edin. Hepimizin geçmişlerinin ervahı için, analarımızdan, babalarımızdan, müminin-i müminin ervahı için. El-Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile